75. Ayet Hızır, ben sana benimle birliktele sabretmeye asla dayanamazsın demedim mi? dedi. 76. Ayet Musa, eğer bundan sonra sana bir şey sorarsam artık bana arkadaş olma. Artık bununla tarafından kabul edilen son mazerete ulaştın dedi. 77. Ayet Yine gittiler. Nihayet bir memleket halkına varıp onlardan yemek istediler. Vermediler ve onları misafir etmekten kaçındılar derken orada yıkılmak üzere olan bir duvar buldular Hızır kerameti ile hemen onu doğrulttu eski haline getirdi Musa niçin yaptın eğer isteseydin buna karşı bir ücret alırdın dedi 78. ayet Hızır işte bu seninle benim birbirimizden ayrılma vaktimizdir şimdi sana sabretmeye dayanamadığın şeylerin iç yüzünü haber vereceğim dedi 79. ayet gemiye gelince o denizde çalışan yoksullarındı onu kusurlu yapmak istedim çünkü peşlerinde her sağlam gemiyi zorla alan bir hükümdar vardı 80. ayet oğlanın ise anne babası inanan kimselerdi bu çocuğun onları azgınlık ve küfre sürüklemesinden veya zorlamasından korktuk. 81. Ayet İstedik ki Rableri ona karşılık kendilerine ondan daha temiz ve daha merhametlisini versin. 82. Ayet Gelelim duvara. O şehirde iki yetim çocuğun idi. Altında onlara ait bir define vardı. Babaları da salih, iyi ve temiz bir kimseydi. Rabbin onların büyüyüp olgunluk çağına ermelerini ve kendisinden bir rahmet olmak üzere definelerini çıkarmalarını istedi. Ben bunu kendi emrin ve reyimle yapmadım. İşte üzerinde sabretmeye dayanamadığın şeylerin iç yüzü bu. 83. Ayet Ey Resulüm! Sana Zülkarneyn'i soruyorlar. De ki size ondan bir hatıra okuyacağım. Zülkarneyn hakkında bazı görüşler vardır. Bazıları onun Makedonya kralı Büyük İskender olduğunu söyler, diğerlerine göre o değildir. Çünkü o putperesttir. Kur'an'da sözü geçen Zülkarneyn ise Allah'a ve ahirete inanan veli, salih bir mümin olduğunda ittifak vardır. Ona Zülkarneyn denmesi, güneşin iki ucuna varması doğu ve batıya hükmetmesinden dolayıdır. 84. Ayet Gerçekten biz onu yeryüzünde büyük bir iktidar sahibi yaptık ve ihtiyaç duyduğu her şey için bir sebep, bir yol ve imkan bahşettik. 85. ayet. O da batıya doğru bir yol takip etti. 86. ayet. Nihayet güneşin battığı yere ulaşınca onu kara balçıklı bir su gözesinde Atlas Okyanusu'nda batıyor buldu. Onun yanında da bir kavim buldu. Ona Ey Zülkarneyn, iman etmezlerse onlara ya azab edersin veya haklarında güzel olan yolu tutarsın, dedik. 87. Ayet Zülkarneyn dedi ki, Kim inkar ederek zalim olursa biz onu cezalandıracağız. Sonra o Rabbine döndürülür. O da kendisine görülmemiş şiddetli bir azap ile azab eder. 88. Ayet ama kim de inanıp güzel amel ve harekette bulunursa mükafatların en güzeli O'nundur ve O'na buyruklarımızdan kolayını söyleyeceğiz. 89. Ayet Sonra Zülkerneyn bir yol daha takip etti. 90. Ayet Sonunda Güneş'in doğduğu yere ulaşınca O'nun Güneş'in kendilerine sıcaktan koruyacak hiçbir siper nasip etmediğimiz çıplak bir kavim üzerine doğduğunu gördü. Bunların güneşten korunacak evi ve elbisesi olmayan zenci insanlar olduğu söylenir. Tunus ve Merakeş'e vardığında İfrikiya adlı bir şehir kurmuş, bu yüzden bu kıtaya Afrika kıtası denmişse de zahir olan uzak doğu olmasıdır. 91. Ayet İşte Zülkarneyn böyle bir hükümranlığa sahiptir. Doğrusu biz onun yanında ne var ne yoksa ilmimizle kuşatmıştık. O şeylerin çokluğu o dereceydi ki, onları ancak latif ve habir olan Allah'ın ilmi ihata edebilirdi. 92. Ayet Sonra bir başka yol tuttu. 93. Ayet Nihayet iki dağ arasına ulaştığı zaman, onların önünde, eteğinde, hemen hemen hiç söz, dil anlamayan bir topluluk buldu. 94. Ayet Onlar, tercümanları vasıtasıyla, Ey Zülkarneyn! Hakikaten Yecüc ve Mecüc, bu yerde çeşitli kötülükler yaparak, Bozgunculuk çıkartmaktadır. Bizimle onlar arasına bir set yapman için sana vergi verelim mi? Dediler. 95. Ayet O da Rabbimin o hususta bana verdiği imkan ve nimet daha hayırlıdır. Haydi siz bana kuvvetinizle yardım edin de sizinle onlar arasına sağlam bir engel yapayım. Dedi. 96. Ayet Bana demir kütleleri getirin. Nihayet iki dağın arası dolup denkleşince üfleyin körükleyin dedi. Nihayet onu bir ateş haline koyduğu zaman getirin bana üstüne erimiş bakır dökeyim dedi. 97. ayet. Artık Yeçüc ve Meçüc onun ne aşabildiler ne de delebildiler. 98. ayet. Zülkarneyn bu Rabbimden kullarına bir rahmettir. Rabbimin vaadi geldiği kıyamet yaklaştığı veya yeçüç ve mecücün çıkacağı zaman onu yerle bir eder. Rabbimin vaadi gerçektir, dedi. 99. Ayet O gün biz herkesi deniz dalgaları gibi birbiri içinde çarparak dalgalanır bir halde bırakmışızdır. Sura üflenince de onları hep bir araya toplarız. 100 ve 101. Ayetler Beni anmaktan yana, kalp gözleri perdeli olan ve Kur'an'ı dinlemeye dayanamayan o kâfirlere, küfre sapanlara o gün cehennemi tam anlamıyla gösteririz. 102. Ayet Küfre sapanlar beni bırakıp kullarımı dost ve ilah edinip onların dine aykırı buyruklarını tutmalarıyla onların kendilerine fayda vereceklerini mi sandılar? Muhakkak ki biz küfre sapanlara cehennemi bir konak olarak hazırladık. 103. ve 104. ayetler De ki, yaptıkları işler itibariyle en çok ziyana uğrayanları size haber vereyim mi? Bunlar, kendilerinin iyi bir iş yaptıklarını sandıkları halde, dünya hayatında çalışmaları boşa giden kimselerdir. 105. ayet İşte onlar, Rablerinin ayetlerini ve ona kavuşmayı inkar eden kimselerdir. Bu yüzden, onların hayır olarak yaptığı bütün işleri Boşa gitmiştir. Kıyamet günü onların iyi amelleri olmadığı için bir terazi kurmayız. Yahut onlara iyi işleri için hiçbir değer vermeyiz. 106. Ayet İşte hem küfre saptıkları, inkar ettikleri, hem de ayetlerimi ve peygamberlerimi eğlence edindikleri için onların cezası cehennemdir. 107 ve 108. Ayetler hakikaten iman edip de salih ameller işleyenlere gelince, onlara da konak olarak Firdevs cennetleri vardır. Orada sürekli kalacaklardır. Oradan başka bir yere gitmek istemezler. 109. Ayet De ki, Rabbimin sözlerini, ilmini yazmak için denizler mürekkep olsa, yardım olarak bir o kadarını daha getirsek, Rabbimin sözleri tükenmeden önce o denizler tükenirdi. 110. Ayet De ki, ben ancak sizin gibi bir insanım. Şu farkla ki, bana ilahınızın bir tek ilah olduğu vahyediliyor. Kim Rabbine rızasına erişmiş bir mümin olarak kavuşmayı arzu ediyorsa, salih amel işlesin ve Rabbine ibadet ve itaatte hiçbir şekilde şirk, ortaklık karıştırmasın. Allah varken, onu bırakıp gerek başkalarından yardım ummak, gerek Allah'ın emirlerine aykırı emir verenlere bağlanıp itaat etmek, amellere şirk karıştırmaktır. Rab'be kavuşma yolunda imandan sonra ilk adım, ona ibadet ve emirlerine itaat, son mertebede de ona tevekkül ve teslimiyettir. Allah'ın rızasına kavuşmak salih amelle olur. Kul namazı, cennet kazanma, Allah'tan korkma veya bir borç olarak kılmaktan ziyade onun rızasına kavuşmak için kılmalıdır. Namaz, aynı zamanda nefsin veya içinde bulunulan her türlü ortamın köleliğinden kurtulduğunun ve Allah'la hür olduğunun göstergesidir. Müminin birinci görevi de bu hürlüğü şirksiz elde etmektir. Meryem Suresi Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla Birinci Ayet Kaf Ha ya ayn sa'd İkinci ayet, bu Rabbinin kulu Zekeriya'ya rahmetinin anılmasıdır. Üçüncü ayet, o Rabbine gizli bir seslenişle yalvarmıştı. Dördüncü ayet, demişti ki, Rabbim hakikaten artık benim kemiklerim gevşedi, yaşlandım, saçım başım ağardı. Rabbim sana dua etmekle hiç bedbaht ve mahrum olmadım. Beş ve altıncı ayetler,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 Çünkü bundan evvel sen hiçbir şey değilken de seni yaratmışımdır. 10. ayet Zekeriya Rabbim öyle ise bana bir işaret ver dedi. Allah senin işaretin sapa sağlam olduğun halde üç gün üç gece insanlarla konuşamaz hale gelmendir buyurdu. 11. ayet Derken Zekeriya mabetten kavminin karşısına çıkıp onlara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 O çok muttaki idi. Annesine babasına da itaatkar idi. Asilik eden bir zorba değildi. Doğduğu günde, öleceği günde, dirileceği günde ona selam olsun. 16. ayet. Resulüm, bu kitapta Meryem'den de onlara sözet. Hani o ailesinden ayrılıp doğu tarafında bir yere çekilmişti. Ayette geçen doğu tarafı Meryem'in makdesin veya evinin doğusuna. 17. ayet. Sonra onlarla kendi arasına bir perde edinip çekmişti. Biz ona ruhumuzu Cebrail'i ile göndermiştik de o kendisine tam ve düzgün bir insan olarak görünmüştü. 18. ayet. Meryem dedi ki: Doğrusu ben senden esirgeyen Allah'a sığınırım. Eğer günahtan sakınan bir kimse isen git yanımdan. 19. ayet Cebrail'de Ben ancak Rabbinin sana tertemiz bir oğlan bağışlamak için gönderdiği elçisiyim dedi. 20. ayet Bana bir insan dokunmadığı ve ben de kötü iffetsiz bir kadın olmadığım halde benim nasıl bir oğlum olur dedi. 21. ayet Cebrail Bu böyledir dedi. Fakat Rabbin o bana göre kolaydır. Onu insanlara kudretimize bir işaret ve tarafımızdan bir rahmet kılacağız dedi. Zaten o ezelde takdir edilmiş bir iştir. 22. Ayet Nihayet Meryem Allah'ın izniyle ona İsa'ya gebe kaldı ve bu haliyle uzak bir yere çekildi. 23. Ayet Doğum sancısı onu budanmış kuru bir hurma ağacına dayanmaya zorladı. Keşke bundan önce ölmüş olsaydım da unutulup gitseydim dedi. 24. Ayet Derken alt tarafından bir ses ona şöyle seslendi. Üzülme Rabbin alt yanında küçük bir nehir meydana getirdi. 25. Ayet Hurma ağacının kuru dalını kendine doğru silkele. Kudretimize delil olarak üzerine taze olgun hurma dökülsün. 26. Ayet Artık ye iç. Oğlun dolayısıyla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 Baban İmran kötü iş yapan bir kimse değildi, annen de fahişe değildi, dediler. 29. ayet O da kendileriyle konuşması için çocuğa işaret etti. Onlar, biz beşikteki bir sabi ile nasıl konuşuruz, dediler. 30. ayet Çocuk dedi ki, şüphesiz ben Allah'ın kuluyum. O bana kitap verdi ve beni peygamber yaptı. 31. ayet Nerede olursam olayım, beni mübarek, feyizli insanlara faydalı kıldı. Hayatta olduğum müddetçe bana namazı ve zekatı emretti. 32. Ayet Beni anneme itaatli ve iyilik edici kıldı. Beni bedbaht, azgın bir zorba yapmadı. 33. Ayet Doğduğum günde, öleceğim günde, diri olarak kaldırılacağım günde selam, Esenlik Allah'tan benim üzerimedir. 34. Ayet İşte çekişip ayrılığa düştükleri Meryem oğlu İsa hakkında Allah'ın gerçek olan sözü budur. 35. Ayet Allah'ın çocuk edinmesi asla olmamıştır. Onun şanı yücedir ve böyle yakıştırmalarından uzaktır. O bir işe hükmettiği zaman sadece ona ol der. O da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 ve hala inanmazlar. 40. Ayet Şüphesiz biz, yeryüzüne ve üzerinde bulunan bütün insanlara varis olacağız. Onlar, sonunda ancak bize döndürüleceklerdir. 41. Ayet Kitapta bildirdiğimiz gibi, İbrahim'i de onlara hatırlat. Çünkü o, dost doğru bir peygamberdi. 42. Ayet Hani o, babasına demişti ki, Babacığım, İşitmeyen, görmeyen ve sana hiçbir fayda vermeyen şeylere niçin tapıyorsun? 43. Ayet Babacığım, kesin bilesin ki bana sana gelmeyen bir ilim gelmiştir. Bana uy da seni doğru düzgün bir yola eriştireyim. 44. Ayet Babacığım, şeytana tapma. Çünkü şeytan Rahman'a asi olmuştur. Allah'a isyan edenlerin hepsi şeytan ordusunun elemanları olmuştur. Tevbe edip Allah'a kulluk edenlerse Allah Celle Celaluhu taraftarı olmuşlardır. 45. ayet. Babacığım, doğrusu ben sana Rahman'dan bir azabın dokunmasından, böylece de şeytana dost ve arkadaş olmandan korkuyorum. 46. ayet. Babası: Ey İbrahim,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 ve her birini peygamber yaptık. Hz. Yakup, Hz. İshak'ın oğludur. 50. Ayet Onlara rahmetimizden peygamberlik vererek ihsanda bulunduk ve onlar için yüce sayılarak her dinde doğruluk dili saygıyla anılmaz sağladık. 51. Ayet Ey Resulüm! Kitapta bildirdiğimiz gibi Musa'yı da hatırla. Çünkü o ihlasa erdirilmiş idi. Hem de İsrailoğullarına gönderilmiş bir Resul ve peygamberdi. 52. Ayet Ona, Tur'un sağ tarafından seslenmiş ve özel konuşmak için onu huzurumuza yaklaştırmıştık. 53. Ayet Rahmetimizden dolayı ona, kardeşi Harun'u da Nebi olarak ihsan ettik. 54. Ayet Kitapta İsmail'i de an, çünkü o sözüne sadıktı ve tarafımızdan gönderilmiş bir peygamberdi. 55. Ayet O ehline, kavmine namazı ve zekatı emrederdi. Rabbi katında da beğenilmişti. 56. Ayet Kitapta bildirdiğimiz gibi İdris'i de an. Çünkü o çok doğru bir peygamberdi. 57. Ayet Biz onu pek yüce bir yere makama yükselttik. 58. Ayet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 Kendilerinden sonra arkalarından öyle kötü bir nesil geldi ki namazı bıraktılar ve şehvetlerine uydular. İşte bunlar azgınlıklarının cezasına uğrayacaklardır. Şehvetlerine uyan fert ve toplumlar ilahi ölçüleri çiğnemiş, günahkarlığa, heva ve hevese dayalı bir hayat tarzı ortaya koymuş ve fesada sebep olmuşlardır. Yahut cehennemin Gayya Vadisi'ni boylayacaklardır.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 sabah ve akşam buyurmuştur. Biz de ayeti buna göre açıklık getirdik. 63. Ayet Kullarımızdan takva sahibi, emirlerimize uygun yaşayan kimseleri mirasçı kılacağımız cennet işte budur. Hazreti Peygamber'e bazı konularda sorular yöneltmişler. Bunların cevabı için vahiy birkaç gün gecikince o da Hazreti Cebrail'e gecikme sebebini sormuştu. Aşağıdaki ayet Cebrail aleyhisselamın Hazreti Peygamber'e Yüce Allah tarafından bildirilen cevabıdır. 64. Ayet Biz görevli melekler ancak Rabbinin emri ile ineriz. Önümüzde, ardımızda ve bunlar arasında olan şeyler O'nundur. Rabbin asla unutkan değildir. 65. Ayet O göklerin, yerin ve bunlar arasındaki her şeyin Rabbidir. O halde O'na kulluk et ve bu kullukta sabret.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 ben öldüğüm zaman mı diri olarak çıkarılacağım der. 67. ayet İnsan önceden hiçbir şey değilken kendisini hakikaten bizim yarattığımızı düşünmez mi? 68. ayet Rabbine and olsun ki biz onları da şeytanları da mahşerde toplayacağız. Sonra onları mutlaka cehennemin etrafında diz çökmüş olarak hazır bulunduracağız. 69. ayet Sonra her ümmetten hangisi Rahman olan Allah'a en çok karşı gelmişse önce onu cehenneme çekip ayıracağız. 70. Ayet Sonra biz onlardan oraya cehenneme girip yanmaya daha layık olanları elbette daha iyi biliriz. 71. Ayet Sizden sıratı geçebilmek için cehenneme gitmeyecek, uğramayacak kimse yoktur.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 Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bu ayetin açıklaması sorulduğunda bir sonraki yetmiş ikinci ayet okumuştur. Yetmiş ikinci ayet Sonra muttaki olan ibadet ve itaatle günahlardan sakınanları kurtarırız, cennete sevk ederiz. Zalimleri de orada cehennemde dizüstü çökmüş olarak bırakırız. Yetmiş üçüncü ayet Onlara apaçık ayetlerimiz okunduğu zaman, İnkar edenler iman edenlere bu iki topluluktan mümin ve kafirlerden hangisinin yeri daha iyi ve mevkii daha muteber ve güzeldir dediler. 74. ayet Onlardan önce nice asırlarda nice nesilleri yok ettik. Halbuki onlar varlıkça ve gösterişçe daha muteber ve güzeldi. 75. ayet De ki kim sapıklık içinde ise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 Mümin kimseden geride devamlı kalacak salih işler Rabbinin katında sevap yönüyle daha iyi, dönüş yerine hazırlık olarak da daha hayırlıdır. Habbab radıyallahu anh'ın As bin Vail'den alacağı vardı. Onu istedi. As da Muhammed'i inkar edersen veririm dedi. Habbab radıyallahu ise vallahi ne hayatımda ne ölümümde ne de tekrar dirildiğimde onu inkar ederim dedi. ''Azsa, madem dirilecekmişiz, o zaman bana gel, benim de yine malım ve çocuğum çok olur. Sana istediğini veririm.'' dedi. İşte aşağıdaki ayetler bu türlü kimselere cevap vermektedir. 77. Ayet Şu ayetlerimizi inkar eden ve kıyamette bana mal ve evlat verilecek diyeni gördün mü? 78. Ayet O görünmeyeni ahireti mi biliyor? Yoksa Rahman olan Allah'ın katından bir söz mü aldı? 79. Ayet Hayır, aldanıyor. Biz onun söylediğini yazacağız ve ona azabı uzattıkça uzatacağız. 80. Ayet O dediği mal ve evladına biz varis olacağız ve o bize tek başına malsız ve evlatsız gelecek. 81. Ayet Onlar kendilerine bir şeref Güç ve mevki kaynağı olsun diye Allah'tan başka tanrılar edindiler, bir takım varlıkları tanrı put haline getirip ona bağlandılar. Her işlerinde ondan güç alır oldular. 82. Ayet Hayır, iş öyle onların zannettiği gibi olmayacak. O taptıkları şeyler bunların tapınmalarını o gün inkar edecek ve kendilerine azılı düşman kesilecektir. 83. Ayet Kafirlerin üzerine onları daha da kışkırtan şeytanları bizim gönderdiğimizi görmedin mi? Çünkü küfür bataklığında ancak şeytanlar barınır. Şeytan, kafir, tağut ve müşreyi küfürde daha da azdırır. 84. Ayet O halde onlara karşı azap için acele etme. Biz onlar için günlerini saydıkça sayıyoruz. 85 ve 86. Ayetler o gün takva sahiplerini Rahman'ın huzuruna toplayacağız ve günahkarları da susuz cehenneme süreceğiz. 87. Ayet Rahman'ın katında bir ahd edinmiş, söz ve izin almış kimselerden başkaları şefaate malik olamaz. Ayet-i Kerime şefaat edene de edilene de delalet etmektedir. Şöyle ki başkalarına şefaat edecek olanlar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 siz pek kötü bir şey ortaya attınız. 90. ayet Onların sözünden neredeyse gökler çatlayacak, yer yarılacak, dağlar da yıkılıp çökecekti. 91. ayet Buna sebep Rahman için bir çocuk iddia etmeleridir. 92. ayet Halbuki çocuk edinmek Rahman'ın şanına yakışmaz. 93. ayet Göklerde ve yerde olan herkes Rahman'a bir kul olarak gelecektir. 94. Ayet O bunların hepsini kuşatmış ve onların adedini sayıp tespit etmiştir. 95. Ayet Ve onların hepsi de kıyamet günü tek başına ona gelecektir. 96. Ayet İman edip salih amel işleyenler için Rahman yer ve göktekiler nezdinde gönüllerde bir sevgi yaratacaktır. 97. Ayet Resulüm, biz onu, Kur'an'ı, senin dilinde indirerek kolaylaştırdık ki, onunla günahlardan sakınanları müjdeleyesin ve inatçıları da onunla uyarasın. 98. Ayet Biz onlardan önce nice nesiller insanları yok ettik. Onlardan hiçbirini hissediyor veya onlardan bir fısıltı olsun işitiyor musun? Taha Suresi Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. 1. Ayet 2. ve 3. Ayet Resulüm, biz Kur'an'ı sana zahmet çekmen için değil, ancak Allah'tan korkanlara bir öğüt olsun diye indirdik. 4. Ayet Bu Kur'an, yeri ve yüce gökleri yaratanın peyderpey, tedricen indirdiği bir kitaptır. 5. Ayet o Rahman'ın hakimiyeti arşı kuşatmış hükmü altına almıştır. 6. ayet. Göklerde, yerde, ikisinin arasında ve toprağın altında olanların hepsi ancak onundur. 7. ayet. Sesini duada yükselsen de yükseltmesen de ona göre birdir. Çünkü o gizliyi de gizlinin gizlisini de bilir. 8. ayet. Allah odur ki ondan başka ilah yoktur. En güzel isimler O'nundur. 9. ayet Resulüm, Musa'nın haberi artık sana geldi. Burada ve 51. surenin 24. ayeti, 76. surenin 1. ayeti, 88. surenin 1. ayetlerindeki her edatı soru değil kesinlik ifade eder. 10. ayet Hani vaktiyle Sina'da, o bir ateş görmüştü de ailesine ''Siz durun çünkü ben bir ateş gördüm. Belki size ondan bir kor getirir yahut ateşin yanında bir yol gösteren bulurum.'' demişti. 11. ayet Musa onun yanına gelince kendisine şöyle seslenildi. ''Ey Musa.'' 12. ayet ''Haberin olsun senin Rabbin benim ben. Haydi pabuçlarını çıkar.'' Çünkü sen kutsal vadide Tuva'dasın. Yüce Allah bu ayette bir inceliğe işaret ediyor. Kutsal vadi ile pabuç münasebeti. Demek oluyor ki ayaklardaki pabuçlar bir yönüyle kutsal yere temasta bir engel teşkil ediyor. Diğer yönüyle ayakta kirlenmiş olduğundan onları çıkarmak gerekiyor. Bunu manevi yönden ifade edersek Allah'ın huzuruna çıkarken onunla yakın temasa geçmesi için hem bunu önleyecek dünyalıkları kalpten çıkarmak, hem de kirlerden arınmış olmak lazımdır. 13. Ayet Ve ben peygamberliğe seni seçtim. Şimdi vahyedilenleri dinle. 14. Ayet Şüphesiz Allah benim ben. Benden başka hiçbir ilah yoktur. Bana kulluk et ve beni anmak için dosdoğru namaz kıl. 15. Ayet Elbette ki beklenen kıyamet saati gelecektir. Ben onu hemen hemen gizli tutuyorum ki herkes her an ahiretine hazır olsun ve orada dünyada iken peşinde koştuğu ve çalıştığının karşılığını bulsun. 16. Ayet Artık ona inanmayan ve kendi arzusuna uyan kimse sakın seni ona inanmaktan alıkoymasın. Sonra sen de helak olursun. 17. ayet O sağ elindeki nedir ey Musa? 18. ayet Musa dedi ki, O asandır. Ona dayanırım, onunla davarıma yaprak çırparım ve onunla daha birçok ihtiyacımı görürüm. 19. ayet Allah buyurdu, Onu yere bırak ey Musa. 20. ayet O da onu bıraktı. Bir de ne görsün? O, O, Kıvranıp koşan bir yılan olu vermiş. 21. ayet. Allah buyurdu: Al onu eline. Korkma. Biz onu yine ilk şekline döndüreceğiz. 22 ve 23. ayetler. Bir de elini koltuğuna sok. Kötü bir durum, bir hastalık olmaksızın başka bir mucize olarak ben beyaz bir halde çıksın. Böylece sana en büyük mucizelerimizden gösterelim. 24. ayet. Firavun'a git, çünkü o azdı. Benim kullarım üzerinde otorite kurup kendisini ilahlaştırdı. 25. ayet Musa dedi ki, Rabbim benim gönlüme genişlik ver. 26, 27 ve 28. ayetler Benim işimi kolaylaştır. Dilimden de şu düğümü çöz ki sözümü iyi anlasınlar. 29 ve 30. ayetler Ailenden kardeşim Harun'u bana vezir, yardımcı yap. 31, 32, 33 ve 34. ayetler. Onunla arkamı kuvvetlendir, onu bana destek eyle. Onu işimde ortak yap ki seni çok tesbih edelim ve seni çok analım, tebliğ edelim. 35. ayet. Şüphesiz sen bizi görmektesin. 36. ayet. Allah buyurdu. Ey Musa, istediğin sana verildi. 37. ayet. Andolsun ki biz sana önceleri bir defa daha şöyle iyilikte bulunmuştuk. 38. ayet. Hani sen doğduğunda annene vahyedilecek şeyi ilham ile bildirmiştik. 39. ayet. Onu sandığa koy. Nil Nehri'ne at ki nehir de onu kıyıya getirip bıraksın. Böylece onu hem bana hem de ona düşman olan birisi alacaktır, demiştik. Ey Musa, sevilmen ve nezaretim altında yetiştirilmen ve görenlerin sevmesi için sana kendimden bir sevgi koydum. Müneccimlerin Firavun'a oğullarından doğacak bir erkek çocuğun yetişip hakimiyetini elinden alacağını haber vermeleri üzerine Firavun, Hz. Musa'nın doğup yetişmesini önlemek için oğullarının doğan erkek çocuklarını öldürüyordu. Firavunla karısı Asiye bahçede gezinirken suda akıp giden bir sandığı çıkartıp içindeki çocuğu görünce birden şaşırdılar. Allah'ın lütfuyla içlerinde bir sevgi belirdi. Artık bir süt anne aramaya başladılar. Fakat çocuk bulduklarını da emmiyordu. Elbette bu sevgi tabii değil, sevgi ilahiydi. Bunu duyan ablası Firavun'un sarayına gitti. 40. ayet Hani kız kardeşin firavunun sarayına gidip ona bakacak ve emzirecek birisini size göstereyim mi diyordu. Böylece gözü aydın olsun ve üzülmesin diye seni annene geri verdik. Hani bir de sen Mısırlı'ya bir tokat vurarak kaza ile adamı öldürmüştün de seni öldüreceklerken o tasadan kurtarmış ve seni bunlar gibi bir takım sıkıntılarla denemiştik. Bunun için Medyen halkı içinde senelerce kalmıştım. Sonra takdire göre peygamberlik görevini yüklenecek duruma gelince buraya geldin ey Musa. 38. ayetten beri anlatılanlar ve peygamberliğine kadar olanlar. 41. ayet Seni kendim için peygamber seçtim. 42. ayet Sen kardeşinle birlikte benim ayetlerimi götürün ve beni anmakta, o firavuna tebliğde gevşeklik göstermeyin. 43. Ayet Firavuna gidin çünkü o azdı. 44. Ayet Ona yumuşak söz söyleyin. Belki öğüt dinler ve benden korkar. 45. Ayet Dediler ki ey Rabbimiz onun bize kötülük etmesinden veya iyice azmasından korkuyoruz. 46. Ayet Allah buyurdu ki korkmayın. Çünkü ben sizinle beraberim. işitir ve görürüm. 47. Ayet Hemen ona gidin de deyin ki Biz Rabbinin elçileriyiz. İsrailoğullarını bizimle beraber gönder. Onlara eziyet etme. Rabbinden sana bir mucize getirdik. Selam ve saadet doğruya uyanlaradır. 48. Ayet Bize peygamberleri yalanlayanlar ve haktan yüz çevirenler mutlaka azaba çarptırılacaktır diye vahyedildi. 49. Ayet Firavun, Rabbiniz kimdir ey Musa dedi. 50. Ayet O da, Rabbimiz her şeye yaratılış ve özelliğini verip sonra bu özelliğe uygun yolu gösterendir dedi. 51. Ayet Firavun, öyleyse ya önceki nesillerin durumu ne olacak dedi. 52. Ayet Musa dedi ki onun bilgisi Rabbimin katında bir kitaptadır. Rabbim şaşmaz da unutmaz da. 53. Ayet O Rab ki yeri size bir beşik yaptı. Orada sizin için yollar açtı ve gökten bir su yağmur indirdi. Allah buyurdu ki biz o su ile çeşitli bitkilerden çiftler çıkarmaktayız. 54. Ayet Hem yiyin hem de hayvanlarınızı otlatın. Şüphesiz bunda batıla uymayan, akıl sahipleri için Allah'ın kudretini gösteren açık deliller vardır. 55. Ayet Sizi ilk olarak ondan, karışmış çeşitli renk topraktan yarattık. Yine oraya toprağa döndüreceğiz. Sonra dirilişiniz için bir kere daha ondan çıkaracağız. 56. Ayet Resulüm Andolsun ki biz ona, Firavun'a bütün ayetlerimizi gösterdik de o yine yalanladı ve yüz çevirdi. İnanmamakta direndi. 57. ayet Ve Ey Musa, sihrinle bizi yurdumuzdan çıkarmak için mi geldin? dedi. 58. ayet Biz de mutlaka sana onun benzeri bir sihirle karşılık vereceğiz. Şimdi sen aramızda, Bizim de senin de caymayacağımız uygun düz bir meydanlıkta buluşma yeri ve vakti ayarla da orada karşılaşalım. 59. ayet Musa sizinle buluşma zamanımız süs günü, bayram günü ve insanların toplanacağı kuşluk vaktidir dedi. 60. ayet Bunun üzerine Firavun dönüp gitti hilesini, en mahir sihirbazlarını ve aletlerini topladı, sonra buluşma yerine geldi. 61. ayet Musa onlara, yazıklar olsun size, Allah'a karşı yalan uydurmayın. Sonra o öyle bir azap gönderir ki onunla kökünüzü kurutur. Doğrusu ona iftira atan perişan olur, dedi. 62. ayet, sihirbazlar işlerini ve Hazreti Musa'nın sözlerini tartıştılar ve ve Musa galip gelirse diye fısıltı ile kendi aralarında konuştular. 63. ayet Dediler ki, bunlar olsa olsa iki sihirbazdır. Sihirleriyle sizi yurdunuzdan çıkarmak ve en ideal yolunuzu, yaşam düzeninizi bozmak istiyorlar. 64. ayet O halde bütün hilenizi toplayıp sıra halinde meydana gelin. Bugün üstün gelen mutlaka kurtuluşa muradına ermiştir. Beşinci ayet. Sihirbazlar: Ey Musa, hünerlerini istersen önce sen ortaya at. İstersen biz ortaya atalım dediler. 66. ayet. Musa: Hayır siz atın dedi. Ellerindekini attılar. Bir de baktı ki onların ipleri, halatları ve değnekleri düzenbazlıkları yüzünden kendisine hakikaten yılan şeklinde koşuyor gibi görünüyor. 67. ayet. Bu yüzden Musa içinde bir korku hissetti. 68. ayet. Bunun üzerine biz korkma çünkü sen evet sen daha üstün geleceksin dedik. 69. ayet. Sağ elindeki asanı at. Onların yaptıklarını yutacaktır. Çünkü onların yaptıkları sadece bir sihirbaz hilesidir. Sihirbaz ise nereye varsa ne yapsa umduğuna eremez. Hz. Musa'nın yere attığı asası gerçek bir ejderha olmuş ve sihirbazların ejderha şeklinde gözüken bütün aletlerini yutmuştu. Çünkü o vahye dayanmıştı. Sihirbazlar bunun bir sihir değil ilahi bir mucize olduğunu anladılar. Çünkü Hz. Musa da onlar gibi sistemin batıla dayanan düzeneklerinden ve düzenbazlığından yararlansaydı, Asası onları yutamazdı ve aralarında boğuşma olur, üstün gelemezdi. İşte bu mucize kaynağı ve dayanağı vahiy olan ile batıl olanın farkını ortaya koyar. 70. Ayet Bunun üzerine sihirbazlar secdeye kapandılar. Musa ve Harun'un Rabbine iman ettik dediler. 71. Ayet Firavun Benim yöntemim ve otoritemin geçerlilik alanında ''Ben size izin vermeden mi ona iman ettiniz? Onun buyruğuna girdiniz. Şüphesiz o size sihri öğreten büyünüzdür. O halde elbet ben de sizin ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlama keseceğim ve mutlaka sizi hurma dallarına asacağım. Siz de hangimizin azabı daha şiddetli ve daha süreklidir elbette bileceksiniz.'' Dedi. Ülke hakimiyetini elinde bulunduran ve bundan dolayı o yerde kendisini en büyük Rab sayan Firavun'un ülkesinde kendisine saygı göstermeyip ondan izin almadan Allah'ı ve ondan geleni tercih etmek rejimi yönünden hem en büyük hainlik hem de düşman tehlikesinden bile öncelikli ve önü kesilmesi gerekli bir husustu. 72. Ayet Sihirbazlar bize gelen bunca mucizelere ve bizi yaratana karşı seni asla tercih etmeyiz. Artık sen ne hüküm vereceksen ver. Yapacağını yap. Sen olsa olsa bu dünya hayatına hükmedebilirsin. 73. Ayet Doğrusu biz hatalarımızı ve bize zorlayarak yaptırdığın sihri bağışlaması için Rabbimize iman ettik. Allah'ın mükafatı seninkinden daha hayırlı ve cezası ve mükafatı da daha devamlıdır, dediler. İşte sihirbazlar, tanrılık taslayan krala itaati reddedip, kısa zamanda gerçek bir iman örneği sergilemişlerdir. 74. Ayet Şüphesiz ki, kim Rabbine suçlu olarak, emirlerini tanımamış olarak veya şirk içinde gelirse, şüphesiz onun için cehennem vardır. Orada yanmakla ne ölüp kurtulur, ne de tekrar dirilince yaşar. Daima yanıp ölür, dirilip tekrar yanar. 75 ve 76. ayetler Kim de ona salih, sevaplı amel işlemiş bir mümin olarak gelirse, işte onlar için yüksek dereceler, alt tarafından ırmaklar akan adın cennetleri vardır ki, onlar orada ebedi kalacaklardır. İşte bu, her türlü günahtan arınanların mükafatıdır. Son üç ayete Yüce Allah'ın kelamı olarak anlam verilmiştir. 77. ayet. Andolsun ki biz Musaya kullarımı Mısır'dan geceleyin yürüt çıkar. Onlara denizde asan ile kuru yol aç. Firavun yetişecek diye korkma, boğulmaktan da endişe etme diye vahyetmiştik. 78. ayet. Firavun da askerleriyle onların peşine düştü. Ama o yarılan denizden onları saran bir dalga kendilerini kaplayıp boğuverdi. 79. Ayet Firavun kamini saptırdı ve doğru yola iletemedi. 80. Ayet Ey İsrailoğulları! Sizi düşmanınızdan kurtardık. Turun sağ yanında Musa'ya Tevrat'ı indireceğimize dair size vaat ettik. Ve tih çölünde de üzerinize kudret helvasıyla bıldırcın indirdik. 81. Ayet Size rızık olarak verdiğimiz şeylerin temiz, helal olanlarından yiyin, bu hususta azgınlık etmeyin. Sonra gazabım üzerinize iner. Kimin de üzerine gazabım inerse, hiç kuşkusuz o uçuruma düşmüş, helak olmuştur. 82. ayet. Bununla beraber şüphesiz ben, TV'den iman edip salih amel işleyen, sonra da doğru yolda giden kimseyi elbette bağışlarım. Hz. Musa Kamıyla Mısır'dan çıkıp Sina'ya geçtikten sonra yerine kardeşi Harun'u koyup kendisi Cenab-ı Hak'tan vahy almak için alelacele turun yolunu tutmuştu. Halbuki yetmiş kişiyi de beraberinde götürecekti. 83. ayet Allah buyurdu: "Ey Musa, seni alelacele kaminden öne geçiren nedir?" 84. ayet dedi ki: "Onlar işte benim izimden gelmektedirler." ''Ya Rabbi, sen razı olasın diye sana gelmekte acele ettim.'' 85. Ayet ''Allah, biz senden sonra çölde başlarına Harun'u bıraktığın kavmini denedik. Münafık Samiri onları saptırdı.'' buyurdu. 86. Ayet Bunun üzerine Musa kızgın ve üzgün olarak kavmine döndü. ''Ey kavmim, Rabbiniz size güzel bir vaatte bulunmadı mı?'' ''Ben ayrılınca size zaman uzun mu geldi, yoksa Rabbinizden üstünüze bir gazap inmesini mi istediniz de bana verdiğiniz sözden caydınız.'' dedi. 87. Ayet Dediler ki, ''Biz sana verdiğimiz sözden kendiliğimizden dönmedik. Fakat biz o halkın, Mısırlıların ziynetinden bir takım ağırlıklar yüklenmiştik. Onları eritmek için ateşe attık. Aynı şekilde Samiri de, kendi mücevheratına attı. 88. Ayet İşte bu şekilde Samir'i onlara yapmacık olarak böğüren bir buzağı heykeli döküp çıkardı. O ve adamları bu sizin de Musa'nın da ilahıdır. Ama o unuttu. Aramaya gitti. Dedi. 89. Ayet Onun kendilerine hiçbir sözle karşılık veremediğini, yine kendilerine ne bir zarar ne de bir fayda vermeye gücünün yetmediğini görmezler mi? 90. ayet Doğrusu Harun da onlara önceden ''Ey kavmim, siz bununla ancak imtihan edildiniz. Şüphesiz ki Rabbiniz Rahman olan Allah'tır. Buna tapmayın, bana uyun ve emrime itaat edin.'' demişti. 91. ayet ''Onlar, Musa bize dönünceye kadar ona tapmaya devam etmekten asla vazgeçmeyeceğiz.'' demişlerdi. 92 ve 93. ayetler Musa dönünce Ey Harun! Onları sapmış olarak gördüğün zaman bana uymaktan ve onları engellemekten seni alıkoyan neydi? Emrime karşı mı geldin? dedi. Ve sakalından saçından tutup çekmeye başladı. 94. ayet Harun Ey anamın oğlu! Sakalımı başımı saçımı tutma. Doğrusu ben senin İsrail yolları arasında ayrılık çıkardın ve sözüme dikkat etmedin demenden korktum da bunları terk edip gelmedim, dedi. 95. ayet Musa, ey Samiri, ya senin bu işin nedir, dedi. 96. ayet O da, ben onların görüp bilmediklerini gördüm de onları yanıltıp inandırmak için elçi Cebrail'in izinden bir avuç toprak avuçladın. Onu da erimiş ziynetlerin içine attım. Böylece nefsim bana bunu hoş gösterdi dedi. Böylece uydurduğu şeyleri Hazreti Musa'ya da bir paye vererek kendisini savunmaya çalıştı. Ayette geçen resulle bir avuç almak kelimeleri arasında kurulan münasebetten dolayı çoğu müfessirler ve garibül Kur'an'a dair eserler yukarıdaki manayı vermişlerdir. Fakat eser kelimesi tebliğ anlamında olursa mana şöyledir. Ben, onların bilmediklerini bilmiş, hem de Resulün eserinden bildirisinden bir miktar almıştım. Fakat onu bırakıp terk ettim. Nefsim bana bunu hoş gösterdi deyip itiraf etti. Yukarıdaki savunma onun uydurması olunca, mahiyette bu iki mana gerçek dışı bir iş yapıldığını bildirir. 97. Ayet Musa, defol git, doğrusu artık hayatta senin için ceza, bana dokunmayın demendir. Ahirette ise senin için asla kurtulamayacağın bir ceza günü vardır. Şu karşısında durup tapmakta olduğun ilahına bak. Biz onu mutlaka yakacağız, sonra mutlaka ufalayıp denize atacağız, dedi. Allah'ın varlığına inanmayı ve ona bağlanmayı kâfi görmeyip, kamini yaptığı buza putuna taptıran Samir'i, Hz. Musa'nın bedduasına sonra, çok tehlikeli olan cüzzem hastalığına yakalanmış ve herkesten uzak tek başına vahşice yaşayıp ölmeye mahkum olmuştur. Her devirde modern samiriler çıkmıştır. 98. Ayet Ancak sizin ilahınız kendisinden başka hiçbir ilah olmayan Allah'tır. O her şeyi ilmi ile kuşatmıştır. 99. Ayet Resulüm böylece sana geçmiş ümmetlerin haberlerini anlatıyoruz. Şüphe yok ki tarafımızdan sana bir zikir, tefekkür hazinesi ve hayat nizamı olarak Kur'an'ı verdik. 100. ayet Kim ondan yüz çevirirse şüphesiz o kıyamet günü ağır bir günah yüklenecektir. 101. ayet Onun azabı içinde ebedi kalacaklardır. Kıyamet gününde onlar için bu ne kötü bir yüktür. 102. Ayet O gün süğra üflenir ve o gün suçluları korkudan gözleri göğermiş olarak mahşerde toplarız. 103. Ayet Kendi aralarında siz dünyada olsa olsa on gün kadar bir süre kaldınız diye gizli gizli fısıldaşacaklar. 104. Ayet Onların söyledikleri şeyleri biz daha iyi biliriz. Onların en olgun aklı olanı ise bir günden daha fazla kalmadınız diyecek. 105. ayet. Resulüm sana dağlar hakkında da soruyorlar. De ki: Rabbim onları kıyamet günü ufalayıp savuracaktır. 106. ayet. Yerlerini dümdüz çöl gibi kuru bir toprak haline bırakacak. 107. ayet. Orada ne bir eğrilik, çukur ne de bir tümsek göreceksin. 108. ayet. O gün mahşerde insanlar Davetci'ye hiçbir eğrilik ve sapma olmadan uyarlar. Rahman olan Allah'a karşı sesler kısılmıştır. Fısıltıdan uğultudan başka ses işitemezsin. 109. ayet. O gün Rahman'ın kendisine şefaat izni verip sözünden hoşnut olduğu kimselerden başkasının şefaati fayda vermez. 110. Ayet Allah onların önlerindeki geleceklerini ve arkalarındaki geçmişlerini bilir. Onlar ise onu bilgice kavrayamazlar. 111. Ayet Bütün yüzler hay ve kayyum olan Allah'a boyun eğmiştir. Omuzlarına zulüm yüklenenler de hakikaten hüsrana uğramıştır. Hay ve kayyum daima zatıyla kaim kayyum ve bütün yaratıkları gözetip yöneten, demek olup rivayet edilen, ve Kur'an'da geçen, üç ismi azamdan biridir. Ebu Umame'den, radiyallahu an şöyle demiştir. Resulullah, Allah'ın en büyük ismi, ismi azam ki, Allah onu vesile kılarak, yani, Ya Rabbi, hay ve kayyum olan, ismi azamın hürmetine, diyerek, bir şey isteyince verir. Bunlar, şu üç surede bulunmaktadır. Bakara, Ali İmran ve Taha buyurmuştur. Ravi Bunları aradım, Kur'an'da üç yerde ve üç surede hay ve kayyum olarak buldum, diyor. Haşr suresinin sonundaki üç ayetinde ismi azam olduğu rivayeti vardır. 112. ayet Kim de iman etmiş olarak salih, sevaplı işler yaparsa artık o ne bir zulümden ne de hakkının eksik verilmesinden korkar. 113. ayet. İşte böylece biz onu tebliğ etmen için Arapça bir Kur'an olarak indirdik ve onda tehditleri, uyarıları türlü şekillerde açıkladık. Olur ki ibadet ve itaat edip günahlardan sakınırlar yahut Kur'an kendileri için bir öğüt ve ibret meydana getirir. 114. ayet. Gerçek hükümdar ve hükümran olan Allah yücedir. Sana onun vahyi Cebrail tarafından okunup bitirilmeden önce Kur'an'ı okumada acele etme. Rabbim ilmimi artır de. Allahü Teala Resulullah'a dolayısıyla ümmetine ilminin artırılmasını istemesini emretmiştir. 115. ayet. Doğrusu biz daha önce Adem'e o ağacın meyvesinden yememesini emretmiştik. Fakat o bunu unuttu. Biz de onu bu hatasında azimli, ısrarlı bulmadık. Bakara suresi 35 ve 38. ayetlerde geçtiği gibi, Hz. Adem, Allah'ın yasak emrine rağmen, şeytanın teşvikiyle onu unutup nefsine hoş gelene yönelmiş ve ağacın meyvesinden yiyerek günah işlemişti. Fakat şeytan gibi Allah'ın emrini yerine getirme de ısrarlı olmayıp, derhal pişman olup var gücüyle öyle bir tevbe etti ki, sonunda affa ve yüksek dereceye kavuştu. 116. Ayet Hani meleklere, kudretim için Adem'e secde edin, dediğimde, iblisten başkaları hemen secde ettiler. O ise diretti. 117. Ayet Dedik ki, Ey Adem! Şüphesiz bu iblis sana ve eşine düşmandır. Sakın o sizi cennetten çıkarmasın. Sonra dünyada zahmet çekersin. 118. Ayet Çünkü burada senin için ne acıkma ne de çıplak kalma zilleti vardır. 119. Ayet Ve sen hakikaten burada ne susayacaksın ne de güneşin sıcağında kalacaksın. 120. Ayet Nihayet şeytan onu vesvesesiyle dışarıdan fitleyip, Ey Adem! Sana sonsuzluk ağacını ve yıpranıp çökmeyen bir saltanatı göstereyim mi? dedi. 121. Ayet Bunun üzerine ikisi de şeytanın sözüne aldanıp ondan o yasak ağaçtan yediler. Hemen üzerlerindeki cennet libası bir ceza olarak gitti, ayıp yerleri açığa çıkıp görünüverdi. Üzerlerini cennet yaprağından örtmeye başladılar. Adem yanılarak da olsa Rabbine asi oldu ve şaşırıp kaldı. 122. Ayet Sonra yalvarmaya başladı. Rabbi onu yine seçti de tevbesini kabul etti ve ona doğru yolu gösterdi. 123. Ayet Ama Allah o sırada buyurdu ki Birbirinize düşman olarak oradan inin. Artık benden bir rehber, peygamber, kitap geldiğinde, kim benim hidayetime uyarsa, ne sapar, ne de sefalete düşüp, bedbaht olur. 124. Ayet Bundan böyle kim zikrin, Kur'an ve hükümlerimden yüz çevirirse, hevasına, nefsine, hoş gelene uyarsa, şüphesiz ki onun için dar bir geçim, sıkıntılı bir hayat vardır. Kıyamet günü de onu, Kör olarak karşı ederiz, toplarız. Bu dünyada Kur'an ve hükümlerine karşı manevi ve ruhani körlük, ahirette fiili bir körlük olacaktır. Geçim darlığı, dünyada huzursuzluk, fakirlik korkusu, gönül darlığı ve psikolojik sıkıntı içinde bunalmak, ahirette de kabir darlığı ve kabir azabı içinde bulunmaktır. Kim de Kur'an'ın hükümlerine uyarsa bunlardan korunmuş olur. 125. Ayet Rabbim, beni niçin kör olarak haşrettin? Halbuki ben hakikaten dünyada çok iyi gören kimseydim. 126. Ayet Allah buyurdu ki, bu böyledir. Ayetlerimiz sana geldi de sen okuyup görmedin. Onun hükümleriyle amel etmeyi unuttun. İşte bugün de sen böyle görmez halde bırakılacaksın. Kur'ansız hayat körlüktür. Kur'an'ı ilmen ve amelen terk edenleri Allah, şeytana arkadaş kılar. 127. Ayet İşte biz, Rabbinin ayetlerinden habersiz, ömrünü israf eden ve Rabbinin ayetlerine inanmayanları böyle cezalandırırız. Elbette ahiret azabı daha şiddetli ve daha süreklidir. 128. Ayet Bizim kendilerinden evvel nice asırlarda insanları yok etmemiz, Onları hala doğru yola getirmedi mi? Halbuki şimdi kendileri onların yurtlarında dolaşıp durmaktadırlar. Elbette bunda akıl sahipleri için ibretler vardır. 129. Ayet Rabbin tarafından cezalarının ertelenmesi için geçmiş bir söz ve tayin edilmiş bir vakit bulunmasaydı, elbette onlara azap kaçınılmaz olurdu. 130. Ayet o halde onların dediklerine sabret. Güneşin doğmasından evvel sabahleyin ve batmasından evvel ikindi vaktinde Rabbini hamd ile tesbih et. Gecenin belirli saatlerinde akşam ve yatsı da ve gündüzün etrafında öğleyin de tesbih et. Namaz kıl ki neticeden razı olasın. 131. ayet. Kendilerini denemek için o inkar edenlerden bir kısmını faydalandırdığımız dünya hayatının ziynetine, zenginlik ve deblebesine asla gözlerini dikme. Rabbinin rızkı daha hayırlı ve daha süreklidir. 132. Ayet Ailene ve ümmete namaz kılmayı emret. Ve sen de ona sabırla devam et. Biz senden rızkı istemiyoruz. Aksine biz sana rızık veriyoruz. Güzel akıbet, takva sahiplerinin Allah'ın emrine uygun yaşayanların, karşı gelmekten sakınanlarındır. 133. Ayet O, bize Rabbinden bir ayet mucize getirmeli değil miydi, dediler. Halbuki evvelki kitaplarda olanın açık diliyle Kur'an'da onlara gelmedi mi? 134. Ayet Eğer biz onları o Kur'an'dan önce helak etseydik, o zaman da kıyamette, Ey Rabbimiz! Bize bir peygamber gönderseydin de böyle alçak ve rezil olmadan önce ayetlerine uysaydık derlerdi. 135. Ayet Resulüm de ki, herkes dikkatle gözetlemektedir. Siz de gözetleyin. Netice itibariyle hidayete eren istikamet sahipleri kimdir, doğru yolda olan kimdir bileceksiniz.